Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Inna alhamdulillahi nhamdhu wa nasta'inhu wa nasta'furhu wa billahi min shurur anfusina wa min syyat amalina. Min yehdi Allahu falamu dzillah wa min yudzilil falahadiilah. Wa ashhadu alla ilaillallah wahahehu la sharikalah. Wa ashhad anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ve sallallahu aleyhi ve selleme teslima, emma ba'du. Kıymetli kardeşlerim, Avrupa Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi'nin tertip ettiği Müslümanın şahsiyetine doğru başlığı altında 3. Sempozyum günleri pazar günün programında yer alan son konumuz İhlasın önemi ve ona olan ihtiyacımız konusudur. Aşağıda olan bütün arkadaşların camiye çıkması rica olunur. Sohbet başlamıştır. Muhterem kardeşlerim, ihlas konusu başka bir ifade ile dinde samimiyet konusu, fer ve toplumsal Hayatımızda Müslüman'ın kimliğini oluşturan önemli unsurlardan birisi olması nedeniyle çok önem arz etmektedir. Böyle bir konuyu seçmemize neden olan sebeplere gelince bunlar sırasıyla şöyledir. 1. İhlas kalbi amellerin en önemli amellerinden birisi olması. 2 ihlasın amelin kabul edilmesi şartlarından ve o sıhhat şartlarından birisi olması. Üç, ihlas küçük bir ameli bile Allah katında büyütür ve mizanda ağır basar gibi bir meziyeti olması. 4. İhlas mümini şeytanın desiselerinden ve sabıtanların fitnesinden koruyan bir sığınak olması. 5. İhlasın anlatılması, ona teşvik edilmesi ve onun öneminin anlatılması Selef-i Salihinin en çok üzerinde durduğu bir husus olması. 6. Birçok davetçi ve Müslüman kimselerin ihlastan uzak olması sebebiyle amellerinin bereketsiz ve başarısız olmasına neden olmakta. 7. Ve sonuncu neden? Davetin riya ile karışması, insanlarda o davetin etkisini ve kıymetini yok. Etmekte ve nurunu söndürmektedir. İşte bu nedenlerle muhterem kardeşlerim böyle bir konuyu almış ve programımıza bunu öngörmüş. Bugün huzurlarınızda bunu arz ediyoruz. Şimdi sohbetimizde sizlere arz edeceğimiz husları husların başlıklarını şu şekilde sıralayabiliriz. Birincisi arkadaşlar ihlasın kavramı İhlas kavramı nedir? İki ihlasın meyveleri semereleri neler bize kazandırıyor? Üç İhlaslı olan kimselerin sıfatları nelerdir? 4 İhlasa, ihlası elde etmenin yolları ve vasıtaları nelerdir? 5 İhlasa zıt olan ameller nedir? Altıncısı serefin ihlasla ilgili sözlerini nakledeceğiz ve böylece sohbetimizi noktalayacağız inşallah teala. Değerli Kardeşlerim Önce İhlas Kavramından Başlayalım İhlas Nedir? İhlasın Sözlük Anlamı Bir Şeyi Tavsiye Etme Arındırma izale Etme Bir Şeyi Diğerinden Ayırma Bir Şeyden Kurtulma Ve Dinde Samimi Olma Gibi Anlamlara Gelmektedir İhlasın şeri anlamına gelince İhlas Allah'a taatta Allah'a taatla Yaklaşma kastını Yaklaşma niyetini Şirkin bütün şaibelerinden Soyutlamaktır Neymiş ihlas Allah'a taatla Kullukla yaklaşma niyetini Şirkin bütün Çeşitlerinden şaibelerinden Soyutlamaktır Tecid etmektir i̇bn kaim, Kayyim rahmetullahi aleyh ihlasla ilgili birçok tarif zikrettikten sonra der ki ihlas taattaki kastı taattaki niyeti Allah'a has kılmaktır. Tarifini zikrederek bunu tercih eder. Bir daha tekrarlıyorum. İhlas Allah'a taat kulluk kastını niyetini Sadece ona has kılmaktır der. İhlas şirke zıttır. Çünkü tevhid ancak ihlas sayesinde gerçekleşir. Bu nedenle tevhid kelimesini aynı zamanda ihlas kelimesi de denilmiştir. Ayrıca İhlas suresinin bu ismi alması surenin Allah'ın sıfatlarına has olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu surede Allah'ın sıfatlarından bahsedilmektedir. Muhterem kardeşlerim, İhlas'ın tarifi konusunda böyle bir giriş yaptıktan sonra İhlas'ın meyvelerini, semerelerini, bize kazandırdığı şeyleri zikretme sırası geldi. İhlas'ın birçok semereleri vardır. Bunların en önemli olanlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Birincisi, amellerin kabulü. Çünkü Allah katında amellerin kabulü için ön şart olarak ihlas görülmüştür. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'de buna işaret edilmiştir. Estaizu billah وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ ve وَيُقِيمُ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ الْقَيِّمَةِ Onlar Allah'a din, din husunda ihlaslıca kulluk yapmakla emrundular. Namazları dosdoğru kılmak ve zekatlarını hakkıyla vermek üzere. İşte kıvama ermiş. Olgunla ermiş din budur. budur, beş. Allah Resulü sallallahu aleyhi wa sellem de bu konuda şöyle şöyle Inna Allah la' jake minel ameli, illa' ma' illa' ma' kane halisan ma' illa' ma' Cenab-ı Hak ancak rizası gözetilip te sadece onun için yapılan ameli kabul eder. Bu rivayet İmam Nesey ve Ahmet Nakleder sahibi senetle İkinci bize kazandırdığı Semere Allah'tan Yardımın gelmesi İhlaslı insanlara Allah'tan yardımın gelmesi İman ehlinin Düşmanlarına karşı Galip gelmelerinin Ve üzerlerinde hakimiyet kurmalarını En büyük semerlerinden Birisi de kullukta Allah'a karşı ihlaslı olmalarıdır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inna ma hadi'l ümmet bızayıfihâ bidavvetihim ve salatihim ihlasihim. Allahu Teala bu ümmete içinde bulunan zayıfları ve onların yaptıkları duaları, namazları ve ihlaslı olmaları nedeniyle yardım eder bu ümmete. Evet. Bu rivayeti imam Nesli ve diğerleri sahibi senedle nakleder. Evet, evet sözüme, sözüme devam edeceğim daha fakat daha bizi daha rahatsız eden bir husus var. var. Bazı, Bazı arkadaşlar, arkadaşlar hala aşağıda da, e, bekliyorlar, da, derse, derse çıkmıyorlar. çıkmıyorlar. Onların gelmelerini arzu ediyoruz. Onlar da istifade etmesini Sıfır. istiyoruz onların. Evet, evet, dolayısıyla da, Selebi Salihin, Salih'in düşmanlarına karşı galip geldilerse arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar ancak sahip oldukları iman kuvveti nefislerinin, nefislerinin temizliği, temizliği kalplerinin, kalplerinin ihlaslılığı nedeniyle, nedeniyle inandıkları, inandıkları şeyleri yaşamakla hareket, hareket ve tavırlarını ve bu inanca düzenlemeleri nedeniyle galip, galip gelmişlerdir. Gelmediler. Ancak hasta kalbin gayesi de illetli ise hastalıklı ise taşıdığı hedef gaye ve problem varsa tamakarlıklarla dünya olan meyliyle doluysa elbette ki bu yardımın önünde bir engel teşkil edecektir bu durum İşte bu engeli kaldırmak için de Cenab-ı Hak Müslümanların safındaki bozuklukları kevni bir kanun olarak imtihan süzgecinden geçirecek, söz konusu safı Müslümanların safını temizleyecektir bunlardan. Bu tasfiye işine, bu filtre işine Kur'an'da bakınız şu ifade yer almıştır: "Mekân Allahu liyadra'l mu'minin' ala ma antum' aleyhi Hatta jemizel chabi femine tayib. Allah, minne şu bulunduğunuz Durumda bırakacak değildir Hem iyiler Hem, hem habislerle beraber olamaz Sonunda Murdarı Mura. temizden ayıracaktır Ayeti kelimesi çok <mdled> anlamlı arkadaşlar Üçüncü semere İhlas'ın bize kazandırdığı üçüncü husus kalbin ki nefret ve hıyanetten temizlenmesi bu çok önemli bir husustur bir kimsenin kalbine ihlas ve samimiyet girerse o kalp birçok afet ve manevi hastalıklardan temizlenmiş olur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında şunları söylemiştir 33 la yaghillu alayhim qalbu muslimin ikhlasu al'amali lillah wan-nushu liaymati al muslimina waluzumu jamaatihim uc şey vardır ki bunlarda mümin bir kimsenin kalbi hıyanette bulunmaz samimidir Allah için amel Müslümanların Müslümanların idaresine yapacağı nasihat Müslümanların idaresine, amirine başındakine yapacağı nasihat ve onların cemaatinde bulunmasıdır. Onlarla beraber dini yaşaması, onlardan ayrılmaması. Evet bu rivayet Tirmizi bin Mace, Darimi nakletmiş say bir senetle. Dördüncü semere İhlasın bize kazandırdığı Semereleri Faydalı hususlar anlatıyoruz Dördüncüsü İhlaslı olan kimsenin Günahlarının bağışlanması İbni Teymiye Rahmetullahi Aleyh bu konuda Bakınız neler söyler Bir Müslüman herhangi Bir ameli en güzel bir şekilde İhlaslıca yapması Allahu Teala'nın onun Büyük günahlarını bile başlamasına vesile cezine kılabilir olabilir, vesile olabilir. olabilir dedikten sonra bu konuda bazı örnekler verir bir bagi Allah'a baş kaldırmış günahkar bir kimsenin bir köpeğe su vermesi birinin yoldan eziyet veren şeyleri kaldırması gibi küçük olan iyilikler bunlar bakınız ama büyük günahların bağışlanmasına sebep olabiliyor evet akabinde bu örnekleri verince şu açıklamayı getirir köpeğe su veren kimse bunu iman ve ihlas ile yaptığı için bağışlanmıştır diyor yoksa bir köpeğe su veren herhangi bir bağ için bu söz konusu değildir her bağ için değil bu ameller kalplerde olan iman ve saygının deresine göre üstünlük arz eder. Evet. Beşinci semere, mubah olan amellerin ihlas sayesinde ibadete dönüşmesi. Evet, bir amel mubahtır, yapmanız helaldir. Ama eğer bu amel, Allah için, Bir kulluğu gerçekleştirmek Ve o bir haramdan Kaçınmak için yapılıyorsa Muba olan bu amel ibadete dönüşebilir arkadaşlar Dünyevi bir ameli işlerken Niyetin samimi olması O amelin kabul olunmuş Bir ibadete Düş dönüşmesine vesiledir Aynen Hadis-i şerifte verilen örnekte olduğu gibi الله رسول صلى الله عليه وسلم دركي وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أ يأتي أحدنا أهله شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر إش نزدمير نزن ailesiyle cima etmesi bile sadakadır. Dediler ki Allah Resulü nasıl olur da birimiz şevet ile ailesine yaklaşır da bunda ecir sahibi olur? Böyle şey olabilir mi? Diye itiraz edince eğer bunu haramda yapsaydı günah olmaz mıydı? İşte bunu helal olanda yaptığı için ecir sahibidir diye cevap vermiştir ne kadar muazzam bir şey arkadaşlar. Çünkü kişi bunu nefsini ve ailesini zinadan koruması, bakınız, muba olan bir iş şimdi ibadete dönüşecek. Zinadan koruması ve ailesini hakkı olan onun iyi onunla iyi geçinme görevine yerine getirmesi ya da salih bir evlada sahip olma niyetiyle bunu yapması neticesinde bakınız bu niyeti taşıyor bu beşeri ihtiyaç bir sadakaya dönüşmektedir arkadaşlar dolayısıyla bir kısım ilim adamları bu hadise dayanarak demişlerdir ki muba olan işlerin halis niyetler neticesinde taatlere dönüşür evet kulluğa dönüşür demişlerdir 6. semere ihlasın bize kazandırdığı hususlar sıkıntıların gidilmesine ve duanın kabulüne sebeptir. Ne kadar muazzam bir şey. Bu semere açıkça mağara hadisinde müşahede edilmektedir. Önceki ümmetlerden bir mağarada kalıp çıkamayan üç kişinin yapmış oldukları salih amelleri sayesinde Duaları da vesile kılarak bu salih amelleri Dualarının kabul edip Oradan çıkmaları Arkadaşlar o mağaradan çıkabilmeleri Buna en büyük örnektir Hatta bu dua sahiplerinin her biri Arkadaşlar duasında ne demiştir Allahumma in kuntu fealtu zalika İbtiga vecik Fefrici anna Allah'ım eğer bu amelimi, amelini amelini ediyor eğer bu amelini seni rizan için yaptıysam bizi bulunduğumuz durumdan kurtar evet çıkar diye duada bulmuştur buhar rivayeti böylece ihlaslı yapılan dua sıkıntıların dertlerin giderilmesine ne, ne yapıyor sebep, sebep vesile olabiliyor. 5. 7. semere birçok bir vesvese ve vehimden ve kurtulur. Birçok arkadaşımız, arkadaşımız ya hocam işte de, e, ben, ben de vesvese, vesvese var. Abdest alıyorum, alıyorum, ben alıyorum ben gene alıyorum, gene ben alıyorum, ben gene alıyorum. Ben gene ben alıyorum ben bir türlü vesveseden kurtulamıyorum. Namaz kılıyorum, Üç mü kıldım, Dört mü kıldım bilemiyorum. Yani, yani birçok böyle bir insanlar insan, vesvese ve şikayet ediyorlar. Yani, yani biz bazı ilaçlar sunuyorduk arkadaşlara. Bak, bak şöyle yap, böyle yap, yap diyorduk. Şimdi, şimdi ben, ben daha abi, bir şey geldi yap, buraya. Daha bir tedavi şekli geldi. Diyor ki bak birçok bir vesvese, vesvese ve vehinden, ve vehinden kurtulur. ihlas sahibi insan. Sahip Demek ki o, o insan, insan ibadetinde, kulluğunda tam konsantre olamıyor. Huşu eksikliği var. Huşu tam olsa O vesvesenin çoğuna galip gelebilir. Vesvese şeytanın, şeytanın oyunudur arkadaşlar. arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'ın ihlaslı kimselere şeytanın vesvese, vesvese yoluyla hakim olmalarına izin vermemesi, vermemesi nedeniyle bu gibi rahatsızlıklardan kurtulur. Çünkü bu şeytanın bu kendi, şeytanın kendi itirafı, itirafı var. İhlaslı kullanan bir şey yapmayacağına. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde şeytanın Eten, ihlaslı e kimselere bir zarar veremeyeceğini ifade e edilmiştir. Ebu Süleyman e Darani bu konuda da şöyle der. İzâ ahlesele abdu in katâd anhu kefretül <gülüyor> vesvâsi ve riya kul ihlaslı olunca Vesvese, vesvese ve riya gösteriş, gösteriş türü şeyler ondan kesilir. Çoğu kesilir, kesilir diyor. Artık, Artık samiyet var. var. Durum farklı. Araya Eğer bir e, desis, desise vesvese giremiyor. Maneviyat, gönül bağı çok kuvvetli, güçlü. Şeytan yol bulamıyor arkadaşlar. Sekizinci unsur semere Kişi yapacağı amelden geri kalsa bile ihlasından dolayı ecir sahibidir. Nasıl olur bu hocam? Adam bir şey yapmayacak, ecir sahibi olacak. Amelden geri kalıyor. Bazen halis niyet sahibi yapacağı hayırlı amelden imkansızlık veya hastalık sebebiyle geri kalmış olabilir. Bir şey yapmak ister ama engeller çıkar. Ama Rahman ve Rahim olan Allah'a, Nefislerde gizlenenleri bildiği için bu gibi kimselere o ameli yapmış gibi ecir ihsan eder. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna değinmiştir. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Asire gazvesinde giden orduya şu şekilde seslenir. İnne aqvamen halafna bil medineti Ma selakna shi'aban shi'aban wa wadiyan illa wahum bir riwayatihi ise al illa sharakukum giderken diyor ki arkamızda öyle kimseler bıraktık ki hangi yeri ve vadiyi açtıysak onlar bizimle beraber olmuşlardır. Ancak özürleri bizimle gelmelerine engel olmuştur. Diğer bir rivayette ise ecirde size onlar ortak olmuşlardır. Mukafatları aynı. Evet. Çünkü sadık niyetleri mücahitlerin sevabı gibi bir sevabı elde etmelerini sağlamıştır. Ondan o doğru, dost doğru niyetleri böyle bir ecenai olmalarına vesile olmuştur. Dokuzuncu semere çeşitli fitnelerden korunmasına bir vesiledir. İnsan her türlü bu dünyada fitneler karşılaşabilir. Peki bu fitnelerden nasıl kurtulacak? Önemli bir husus. Hele yaşadığımız şu devirde. Yusuf Aleyhisselam kısasında herkes bilir bunu. Vezirin karısı olan Zeliha'nın Hazreti Yusuf Pegan berden, niit, talvetiniet, misbidir sinis. Ja böljä bilfitneden, ihteih la sila, kurtu la bi mikshtri. Evet, ċanabu hakurani kirim, debu kristjana turkkian, walakat hemmet bihi, wa hemme biha lewla, arraa eburohana rabbi, keda li kali nasri fe' angu <gülüyor> suwa ja le fehse, Andolsun ki kadın ona meyletti. Eğer Rabbinin işareti ve ikazını görmeseydi o da kadına meyletmişti. Yusuf Aleyhisselam anlatıyor arkadaşlar. Dikkatını çekerim. İşte böylece biz kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için diyor Allahu Teala. Delilimizi gösterdik. Bakınız. Burhan gösterdik ona. Şüphesi o Hemen arkadan bunun sevini anlatıyor Allah-u Teala. Neden? Biz bu Burhan'ı gösterdik. Neden? Onu ikazla kurtardık. Çünkü o ihlaslı kullarımızdan diyor. Bakınız. Çok, çok enteresan, enteresan bir ifade. Cenab-ı Hakk'ın peygamberleri birçok fitnelerden kurtarma, kurtarması sahip oldukları ihlas sebebiyledir. Bu, bu sebebileri sebeb arkadaşlar çoğaltma mümkündür. Ancak bu kadarlı Bu kadar yeterli, yeterli sanırım. Dokuz bir tanesi, bir yeterli. tanesi yeterli. Saygıdeğer Saygı kardeşlerim, edelim. şimdi ihlaslı semelerini zikreddikten edelim. sonra ihlaslı olarak, olan kimselerin sıfatlar nelerdir? Ne gibi sıfatlarla biz bunları tanıyabiliriz? İhlaslı insanların birçok sıfatları ve meziyetleri vardır. Meziyetleri bunları bilmemiz çok önemli. önemli. Söz, Söz konusu bu sıfatları tanıyıp, tanıyıp Ondan sonra kendimize yöneleceğiz, yönelerek. Evet. Acaba ben de bu ameller mevcut mu? Bende bu sıfatlar var mı? Veya ben hakikaten ihlaslı insanlardan mıyım? Sorusunu kendimize sorabiliriz. Ama önce bu sıfatları bir görelim. Nelermiş? 1. İhlaslı insanlar Yaptıkları amellerde Allah rızasını gözetirler. Bakınız burada çok enteresan şeyler duyacaksınız arkadaşlar. allah Teala kitabında ihlaslı kimselerin bu vasfını şöyle bildirmektedir. Estaidu billah Vosbir nefseke maallezine yed'iune rabbegum bil gadaati vel aşi yuridune vejhe Ey Resulüm. Resulüne hitap ediyor. Sabah akşam Rablerine sırf onun rızasını Dileyerek Dua edenlerle birlikte Candan gönülden sebat et Sen de onlarla beraber ol diyor Evet Kef suresi Bakın İmam Şevkani tefsirinde eder? Bunun anlamı Dualarıyla Allah'ın rızasını talep ederler Başka şey gözetlemezler. Yani bu amelleriyle ne bir ganimet, ne bir makam, ve olacak ucuz bir dünya malından herhangi bir mal talep etmiyorlar. Sadece gönülleri, Cenab-ı Hakk'ın hizası. Koyla ilgili olarak şu kıssa anlatılır arkadaşlar. Câ'a rabiyyun ilâ Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme fe kâle ya الرجل يقاتل حميه والرجل يقاتل شجاعه والرجل يقاتل رياء في ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكن كلمه الله العليا فهو في سبيل الله Resulü, bir adam geliyor bir Arap bedevi Arap Allah Resulü bir adam barki Hamiyeti için, ırkı için, milleti için savaşır. Diğer bir adam da şecaat. Adam işte cesur. Ve şeyine güveniyor, cesaretine. Ve ona işte cesur desinler. Bu maksatla savaşır. Başka biri de gösteri için savaşır. Bunun hangisi Allah yolundadır? Deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı vermiştir. Kim Allah'ın kelimesinin yücelmesini, yücelmesi için savaşıyorsa, savaşırsa işte Allah yolunda olan odur diyor. Buhari Müslüman. Niyet hadisinde de şu ifade çok önemlidir arkadaşlar. Ve men kanet ila Kimin hicreti de dünyadan bir şey elde etmek veya bir kadınla evlenmek için ise onun hicreti hicret ettiği şey içindir. Dünya için hicret karşısında dünya vardır. Eğer bir kadın için hicret karşısında Umur gibi bir kadın vardır. Hedefine bağlı, niyetine bağlı. Allah için hicret ettiyse karşısında Cennet var, ecir var, mekafat var. İkinci vasıf iç dünyaları dış dünyalarından daha mamurdur, daha ayrıdır. Gönül dünyaları dış dünyalarından daha mamurdur. İhlaslılar insanların önünde ve yeme içme ve giyiminde abid görünüp de insanların yanında işte elbisesi, yeme içmesi falan şey görünüyor yani bu adam züh takva sahibi, sabit görünüp de yalnız kalınca Allah'ın haramlarını irtikab eden kimselerden değildirler böyle insanlar da var nitekim hadiste de bu tür insanlardan haber verilmiştir bakınız peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor le'ulimenne akvâmen min ummeti يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا قال ثوبان يا رسول الله صفرهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن نعلم قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم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 tertemiz kıyamet günde hasenat iliklerle gelirler. Allahu Teala onların bu iliklerini yok eder. Nasıl olur böyle bir şey? Sahabelerden olan sevban der ki Allah-u Resulü ne olur bize bunların kim olduklarını açıkla. Ta ki bilmeden onlardan olmayalım. allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle bir şekilde cevap verir. İyi biliniz ki bunlar sizin kardeşleriniz. Ve sizin cinsinizdendir Siz sizin Gece vaktinize Siz gece vaktine daldınız gibi Onlar da gece vaktine dalarlar Ancak Onlar öyle bir topluluk ki Allah'ı Haramlarıyla Allah'ın haramlarıyla Haram olan şeylerle Yalnız kaldıklarında Kimse yok görülürde Kendisi haramlara baş başa Bu haramlar ne yapar? İrtikap ederler. Yani gündüz herkesle beraber çok yani şey dindar ama yalnız kalınca haram işleyebiliyor rahatlıkla. İbn-i say sahibi rivayet. İşte ihlas kaybolunca arkadaşlar geriye ancak bozulmuş yaratılışını gizleyen suret şekil ve heyet kalır kekli, sakallı, şalvarlı maşallah dindar ama arkada neler yatıyor yani baksanız e, postu, koyun postu taşıdığı kalp, tilki kalbi arkadaşlar Yani böyle insanlar var geri şekil heyet var ama içi fıtrat bozulmuş dışı rahmet gibidir ama içi azaptır diyor çok önemli bir ifade bu. Dışı rahmet gibi ama içi azaptır. Evet. evet. Cenab-ı Hak bizi böylelerden korusun arkadaşlar. Bu tehlikeli bir olay. Zahiru rahmetun ve batinu azab. 3. sıfat. Nerede olurlar sosunlar? Bütün himmet ve gayretleri dava hizmettir. Adamın kaygısı dava, başka bir şey bilmiyor. İş gücü davetle uğraşıyan adam. İhlaslı kimselerin Bütün himmet ve gayreti Allah'a kulluk ve onun rızasını Kazanmaktır. Başka bir şey bilmiyorlar Ondan sonra Kendileri Ordunun başına getirilmiş Başına mı getirilmiş Yoksa sonuna mı Allah buna bakmazlar Onun için önemli olan Allah'ın kelimesini Yüceltmek ve davetine Yardımcı olmaktır. Bakınız Bu nedenle Allah Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem böyle kimseleri öğrek şöyle der. Abdin akhadha Ainani Farasi fi in kana ne diyor? Atının gemini tutup da, Allah yoluna savaşmak üzere yola çıkanı saçı dağılmış veya tozlanmış bir kula müjdeler olsun. Eğer kendisine nöbet tutma verilirse nöbette kalır. Savaşa sevk edilirse, sevk edildi savaşa gider. Yok efendim beni komutan yapmadılar. Yok beni safın yerine tuttular. Falanlar öne geldi. Buna bakmaz. Ne emrederlerse onu yapar. Onun hedefi Allah'ın rızasını kazanmak ve <gülüyor> vellen emir yerine getirmek. Evet. Şimdi e, bu çok oluyor böyle mesela diyelim bazı arkadaşlara bir görev verdiği zaman ya şuna bak ya bana bu görev layık gördü adam. Dahi bir görev verebilirdi. Ya bu problem yani kalpler hasta. Böyle problemler var. Dördüncü uns, e, özellik davetçilerin İhlaslı olan kimselerin çok salih amel işlemeden rağmen bunların kabul olmamasından endişe ederler. Korkuyor, endişe ediyor. Cenab-ı Hak Kur'an'da bu gibi kimseleri şöyle anlatır. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتَوْا يُؤْتَوْنَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَهُ Elinde olanı verip de verdiğinin kabul olmasından kalpleri titreyen kimselerdir bunlar. Bu ayetin arkadaşlar bakınız tefsirini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe Vadilimize, Validemize şöyle açıklar. Oruç tutup namaz kılan ve tasadduk edip de kendisinden bunların kabul olmayacağından endişe eden kimselerdir. İşte bunlar hayırda yaraşanlardır. Ulaikellezine yusari'une fil hayrat demiştir. Bakınız bunlar oruç tutuyor, namaz kılıyor, tasadık diyor, ama bunların kendisinden kabul olmayacağını endişe ediyor. İşte diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlar işte hayırda yarışanlar kimselerdir. Tirmiz ibn say Mâcez bir rivayet. Beşinci özellik ihlaslı kimselerin vaaz ve nasihatten ibret alırlar ve etkilenirler. Fehel min muddekkir. Kur'an'dan Kur'an Kur'ani öğütlerden Hadisteki öğütlerden Öğüt alan var mı İhlaslı kimseler Vaaz ve nasihatten ibret alan Ve etkilenen kimselerdir Sahabeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Vaaz ve nasihatlarından Sürekli etkilenirlerdi Bir gün Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem Karnı aç olan bir adam çıka Gelmişti yanına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah Resulü'nün misafirini doyuracak dediğinde Ebu Talhat el Ensari o adamı almış evine götürmüş evinde doyurmuş hatta misafire yedirmek için hanımıyla kendisi yer gibi yapmış adam bunu fark etmesin diye bir de odanın lambalarını söndürmüş yani yemediğini fark etmesin ona kalsın diye lambalar söndürüyor, yer gibi yapıyor misafir ısır doyursun diye o kadar güzel bir amel yapmıştı ki Allahu Teala onun hakkında ve yu'thirune ala enfusihim ve lew kâne bihim onlar ihtiyaç sahibi olsalar bile kendilerine başkalarını tercih ederler ayetiyle Cenab-ı Hak bu sahabeyi övmüştü Ebu Talhat el-Ensari ve hanımı Bu kadar Resulullah'ın e, sözlerinden etkileniyorlardı. Altıncı özellik ibadetlerinden lezzet ve tad alırlar. Şimdi bu, bu büyük bir problem. Birçok arkadaş diyor işte benim kalbim katılaştı ben hocam, hocam ibadetlerinden lezzet almıyorum ibadet ediyorum ama bir lezzet yok. Yani bu büyük bir problem. Bu hal ihlas sahibi kimselerde olup da başkalarında olmayan bir sıfattır. Demek ki eğer bir böyle bir sorun varsa Osman kalbini kontrol etmen gerekir. İhlasta bir eksiklik var. Sahabeler ibadetlerinden o kadar lezzet alırlardı ki gece namazlarından, ağlamalarından bu halleri daha iyi anlaşılmaktadır. Abdullah bin Ömer ve Abdullah Mesud gece namazı kıldıklarında onlardan bir arının zırlaması gibi ağlama sesleri gelirdi. Evet. İbadetlerinden zevk alıyorlardı. Yedinci Göz özellik. Gizli yerlerde Rablerini, Rablerini andıkları an gözyaşı, gözyaşı dökerler. Evet. İhlaslı Rab kimselerin en önemli özelliği arkadaşlar. Rablerini andıkları an, an veya bir ayet ve hadisten etkilendikleri zaman gizli gizli, gizli ağlamalarıydı. ağlamalarıydı. Hamad bin Süleyman Bakınız burası bu kısa çok önemli Hammad bin Süleyman Hocası, Hocası Eyüp'ü Sikhtiyani anlatıyor Hadis, hadis dersindeler, dersindeler. Eyüp'ü Sikhtiyani hadis naklediyor Öğrencileri var Öğrencilerden bir tanesi Hammad İbni Süleyman Diyor ki hocamız Eyüp bize hadis naklederken diyor, Bazen Naklettiği hadislerden etkilenirdi Ağlayacağı tutardı diyor. İnsanlar Anlamasınlar diye Yönü çevirip, böyle arkasını dönüyormuş, hadis alırken, ağlamak istiyor adam, dayanamıyor. Yönü çevirilmiş, nezlesi varmış gibi yapar ve bunu bu, ya ne şiddetli bir nezle var, diyordu dönünce insanlara. Halbuki arkada ağlıyordu. Düşünebiliyor i̇şte musunuz arkadaşlar? Bunu ağlamasını gizlemek için yapan bu fazileti insanların umudu, kıyamet gününde Arşın gölgesi altında gölgecek olan yeni sınıftan birisi olan Varaculun "De Allah haliyan fe ayna Allah'ın adı anıldı an kimsenin olmadığı bir yerde gözlerinden yaşları boşanan kimselerden olmayı umut ediyordu. Ya arkadaşlar. 8. özellik. İhlaslı kimseler yapmış oldukları hangi bir nafile ibadeti riyadan kaçınmak için gösterişten kaçınmak için gizli yaparlardı bakınız çok önemli bir olay bu ben daha ben önce duyuyordum bazı, bazı müellifler yazmış oldukları kitapların üzerine atlarını yazmıyor bazı böyle Osmanlı, Osmanlı müelliflerden bazı insanlar gelmiş adam kitap yazıyor diyor kitabın üzerine müellifun mechul müellif mechul bilinmiyor Allah Allah kim bu kitabı yazabilir yani böyle düşünüyorduk kimdir bu Şimdi bakınız Bak, örnekler var adam. burada en basit, en basit bir örnek İmam Maverdi Bu adam, adam Hem muhaddis hem, hem fakir Bu adam Bu imam adam, Biyografisini bu hayatını, hayatını anlatan, tarihçiler, anlatan tarihçiler Diyor ki bu imam, imam hayattayken Eserlerinin bir hiç birisini ortaya, ortaya çıkarmamıştır diyor Hepsini saklamış Gizli bir yere tutmuş Böyle naklediyorlar Ölümü yaklaşınca Güvenli bir öğrencisine Falan yerde çağırıyor onu Ölecek artık bu, bu dünyadan gidiyor İlmin gizlenmesini istemiyor Diyor ki bir öğrencisine Falan yerde kitaplar var Onu Ben yazdım o kitapları benim eserleri Ve bunları Bu yazdıkları, bu yazdıkları kitablı olduğunu Söylüyor Ve öldükten sonra Bunları ortaya çıkarmasını Söylüyor öğrencisine Ben bu dünyadan gidince Sen o kitapları çıkar ki insanlar istifade etsin Ama bütün hayatı boyunca O yazdığı kitapları kimseye göstermiyor Riyadan korktuğu için Bu imamının Bunu yapması Riya ve gösterişe kapılarım Kayısına dayanmaktadır arkadaşlar Kıymetli kardeşlerim İhlaslı edetmenin yolları var En önemli husus Şimdi anlattık anlattık anlattık anlattık Ne anladınız Anlayacağınız burası işte. Biz bu ihlası nasıl elde edeceğiz? Yolları. İhlası elde etmenin çeşitli yolları bulunmaktadır. Ancak bunları uygulamak zannedildiği kadar kolay değil arkadaşlar. Fedakarlık ister. Azim ve gayret ister. Bu konuda iyi niyetli olmak sürekli bu yolları denemek ve umutsuzluğa kapılmamak gerekir. Bunların bir kısmı burada size zikredeceğiz. Not almak isteyenler not alsın. İnşallah o tarafa biz zaten dün de söyledik Bunları Ebû Imran veya bir başka başka bir arkadaşımıza İslah dili ilgilenen, stesili ilgilenen arkadaşlara yollayacağız bu dosyalarımızı, bu yazılarımızı. Orada onlar yayınlayacaklar, oradan indirebilirsiniz. veyahut almak isteyen onlara bir e, adresimizi verebiliriz, e-mail adresimizi, onlara da bu şekilde yollayabiliriz. Ziket mide, e, elde etmenin yolları. 1. Cenab-ı Hakkı isim ve sıfatları tanımak. Ta ki o ve sifatların etkisi, etkisi müminin kalbinde yerleşsin. Bir. 2 Salih amellerle meşgul olmak, olmak ve bunları gizlemek. Bunları gizlemek. Üç. İhlaslı ve salih kimselerle, kimselerle dostluk kurmak. kurmak. Kibirlerle, Kibirlerle riyakarlığa riyakârla de. değil. Dört. Başkalar Bana elinde olana tamakarlık etmemek. etmemek. Ya Allah, falan da ver ben, ben bende ben niye yok. Bende de ben olsun. olsun. 5. Nefsi sürekli hesaba çekmek. 6. Günahları terk etmek, hem küçük hem 7. Nefsin arzu ve isteklerini kırmak. Başka yolu yok. 8. Kendimizi ahiret hayatına daha fazla yöneltmek Evet. Muhterem kardeşlerim. Bir de şimdi daha önemli bir husus orada ilk sıt olan ameller var. Biz bunları terk etmezsek ihlasa götür amelleri yapmamız mümkün değil. Önce bu hastalıkları terk edeceğiz. Ondan sonra iyileri yerlesin. Evet. İhlasa zıt olan pek çok kalbi veya başka bir ifadeyle manevi hastalıklar bulunmaktadır. Bunların her biri Müslümandaki ihlas, ihlası zedlemek için yeterli bir sebep olabilmektedir. Söz konusu hastalıkları şöyle sıralayabiliriz. Riyakarlık, Riyakarlık gösteriş en büyük, en büyük problem. 2. Ucub, ucub kendini, kendini beğenmek. 3. Kuru ucub ve kibir, gurulanmak. 4. Sum'a, ölmesini kibir istemek. Kibir. Adam bir konuşma, konuşma yapıyor. yapıyor. Diyor ki falarda ben, da ben, ben konuştum. konuştum. Niye? Desinler ki ya ne güzel konuşma yaptı. 5. Menfaat Maslahat veya çıkarı düşünecek, düşünerek bir amel yapmak. Adam bir şey yapacak, hemen peşinde bir çıkar düşünüyor. Hemen kafasında bir çıkar ayarlıyor, ha, tamam olur diyor. İşi onunla götürürüm diyor. Niyeti Allah rızası değil. 7-6- e, Cah, makam, mansup ve riyaset düşkün olmak. İmam Ebu Davud Sünnel sahibi, ve sormuşlar. Ya imam, mahiyye gizli şevvet nedir? Demiş ki hubbur riase. Gizli şevvet şöhreti makamı, riyaseti sevmek. Gizli şirk. Gizli e, e, gizli yani şehvet. 7 amel ve ibadette aracı koyarak yani vesile yaparak Allah'a dua etmek. Falana hakkı için bunu firmet filanın hürmeti için. Bunlar gibi 8. Müslümana kin, kin beslemek. beslemek Bu da ya, ihlas azıttır. 9. Seviyesine ulaşamadığımız Bir Müslümana haset etmek Ya bir adam Yani her günle üstün Adam şimdi ona ulaşamıyor Ulaşamadığı için Ona haset ediyor Ondaki var olanın yok olmasını istiyor Haset bu zaten Desek ki ya Rabbi beni onu, onu gibi yap Onun gayetinde bana da Bunda bir şey yok Bu gıpta olur ama ondakin yok olmasını istiyor Çekemiyor Tahmin edemiyor adam 10 Sevilmeye layık olan bir müslümana buğz etmek Çok kötü bir şey Müslümana yakışmaz Bunlar arkadaşlar bu 10 madde İhlasa zıt Bunları bırakacağız Bütün bu hastalıklar ihlasa zıt olup Tedrici Yavaş yavaş Bir şekilde nasihat yoluyla Tedavi edilmesi gereklidir. Yoksa işlediğimiz ameller heba olur. İnsanoğlu bazı ameller işler yaptığı bu amelin Allah için olduğunu zanneder. Bakınız bu çok bir problem. Ancak aldanır. Çünkü söz konusu amellere bu hastalıklardan hangisinin sirayet ettiğini yakaladığını bilmez. Ve amelin geçerli olduğunu sanır. Bir de bakmış ki o ameli ve amelleri kıyamet gününde hüsrana uğramıştır. Zik edeceğim ayet bu durumu açıkça ifade edilmiştir. Diyor ki Cenab-ı Hak peygamberine söyletiyor: bil a'mala saihum fi'l hayatid dunya Birçok ilim adamı müfessir bu ayeti buna hamletmiş bazılar da bunun kafirler hakkında olduğunu söylemiş ey Resulüm size yaptıkları amelleri bakımdan en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi kim bunlar bunlar iyi ameller yaptıklarını sandıkları halde dünyada işte şunu yapıyor bu iyi yaptığını zannediyor ama o ihlasa zıt olan hastalıkları bilmiyor yani nasıl amelleri yok ettiğini adam haset ediyor amelleri gidiyor haberi yok Bunlar iyi ameller, yaptıklarını yaptıkları sandıklar bir halde bir dünya hayatında çabaları, çabaları boşa, boşa giden kimselerdir. kimselerdir. Bir bakacak ki bir şey kalmamış öbür dünyada. Aynen, Aynen. müflisin hali gibi. Saygıdeğer Saygı değer kardeşlerim, kardeşlerim <gülüyor> şimdi son olarak Selef'in ihlasla ilgili sözleri var. Selef alimlerimizin ihlasla ilgili bazı güzel sözleri bulunmaktadır. Vardır. Bu hikmet, hikmet dolu, dolu sözleri, sözleri sizlerin istifadesine if istifadesine sunmak istiyorum. İnşallah fayda olur. Birincisi Huzeyfel mer'işi diyor ki: "El ihlasu en en tastavi af'alul abdi fi'z-zahir ve'l-batin." Bakınız neymiş demiş ihlas arkadaşlar. İhlas kulun hareketlerinin hem içte hem de dışta olan aynı olması. İçindeki hareketlerin dışındaki hareketin aynı olursa ihlas sahibisidir. Ama dış başka, dış başka olursa o zaman kalbinde problem var. Yakup, Davud el-Yahya diyor ki, El-Muhlisu men keteme hasenatuhu kema yektubu seyyatuhu. İhlas sahibi neymiş? İhlasi olan kimse, kötü amellerini gizlediği gibi iyi amellerini gizleyendir. Nasıl sen, kötülüklerini, insanlar vermesini istemiyorsun niye işlediğin güzel amelleri nafile ibadetten açıklıyorsun ki onlar da gizli o zaman ihlas budur Fudel bin İyad şöyle seslenir der ki terkül ameli li riya li ejdi nâsi riyâ vel amel li ejdi nâsi şirkun vel ihlasu en yu'afiyek Allah minhuma İnsanlar için bir ameli terk etmek riyadır gösteriştir İnsanlar, İnsanlar için bir amel yapmak, yapmak ise şirktir. İhlas da Allah'ın Allah seni bu ikisinden bu kurtarmasıdır diyor. Evet. Eyüb-ı evet. yani evet. bakınız evet. Ne, ne söyler. Taklisun niyat alil ummal eşeddu aleyhim min cemil a'mal. Çok önemli evet. bir husus. Amel eden evet. kimselerin niyetlerini evet. halis kılmaları, evet. niyetlerini düzgün, evet. dürüst tutmaları Allah için tutmaları bütün ameller işlemelerinden daha zordur. Çünkü ameli hali, niyeti hali tutmak kolay bir şey değil. Yani illa bir ya Allah göstermesin bulaşabiliyor. Süheyle nefs'e en ağır gelen şeyin ne olduğunu sorulunca cevaben demiş ki, nefs'e en zor gelen şey ihlastır. Lennel iklasa idlese fi lese nefsi fi nasib. Demiştir ki. Çünkü onda o ihlâsta nefse hiçbir nasip hisse yoktur. Nefse bir yani övüneceği bir şey yok. Selbin Abdullah Tusteri şöyle der. Nebarul akyasu fi'l ihlas felem yecidu gayra hada en takuna harakatihu ve sukunuhu fi's sirri ve alaniyati li'llahi teala la yumaazijuhu nefsun ve la hawa ve la dunya. Çok önemli bir ifade der ki kazançlı kimseler ahirette kazananlar ihlasa baktılar ve şunu buldular. Kişinin hareketi ve sukuneti hem gizliğinde hem hem de açığında Allah için olması ve buna ne nefsin ne hevanın ne de dünya çıkarının karışmış olmamasıdır diyor. Bunlar karışınca ihlas gidiyor. Son olarak İmam İbni Kayın'ın sözünü nakledelim. İki dakikam kaldı. Biliyorum. O şunu söylüyor. Diyor ki İhlas El-İhlasu el-la tetdube ala amelike şahiden gayrallaha vela mucaziyensiva Ya İbn-i gerçekten çok Rabbani bir alim. Bakınız ne diyor. İhlas yapmış olduğun ameline Allah'tan gayrı şahit ve mükağıt verici talep etmemendir. Allah'tan gayri şahit isteme. Başka, başka mükafat veren de isteme. O zaman ama yaptığın amel ihlastır da. diyor işte. Bu kadar basit. İhlasın, İhlasın daha, daha başka güzel bir tarifi, bir tarifi yok. Tarifi evet. evet. Söz, Söz verdim önerileri şey getireyim. getireyim. Buna da izin verelim inşallah. Bir dakika kaldı. Evet, evet. Sohbetimizin bir sonunda bazı önerilerimiz var. var. Bu önerileri birkaç madde toplayalım. toplayalım. Bir. İhlası kazanmamız bir için yaptığımız nafile ibadetleri gizlememiz. Bu ön şart. İki, Allah için yapmaya niyetlendiğimiz bir amele veyahut yardıma işimize gel gelmese bile hiçbir dünya bir çıkar sağlamayı düşünmememiz. Arkadaş, Allah için yapma niyet ettiysen, eğer bir çıkar gözüküyorsa, onu bertaraf et. O çıkarı oraya sokma. Allah için yapacağın işe, dünya işini karıştırma arkadaşlar menfaati karıştırma. 3. Dünyevi işlerimizi halletmede kesinlikle dini hüviyetimizi yani kimliğimizi kullanmamalıyız. Ben hoca efendim bana malucuz ucuz ver. Yok. Olmaz. Sen erkek gibisin. Dini hüviyetini kullanmayacaksın. 4. İhlası iyi kavramak için onunla ilgili eserleri çok okumalıyız. Maalesef, maalesef diyorum. Ülkemizde Bizde, İhlas'la İhlas ilgili Ciddi bir kitap, kitap görmüyorum ben Ben pek, pek göremedim Bir İbn-i Recep Hanbeli nin Hanbeli nin Hak yayınları tarafından yayınları e, İhlas, İhlas diye bir kitap bir tercüme, tercüme edildi. o da kelime-i anlatıyor Pek öyle İhlas'la, İhlasla ilgili, ilgili yani, yani belki hadis, hadis kitaplarında işte Riyas Salih'inde orada burada Görürüz ama terhip terhipte Fakat öyle bir müstakil bir kitap, bir kitap bilmiyorum tutup. Böyle bir, bir kitabın tercümesine ihtiyaç var ama Arapça bayağı eser var Beş İslami kimliğimizi yeniden kazanma adına ihlası kazandıran vesileleri Yaşamaya azmetme, azmetmeliyiz diyorum Cenab-ı Hak cümlemizi ihlas eden kullarına iletsin Beydin için Sizden Allah razı olsun derim Saygılarımı sunarım Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Vakit tamam Evet sizden de